Efendim bayanların epilasyon yaptırması caiz midir demiş izleyicimiz. Şimdi yüz hariç, yüz hariç çünkü yüzdeki tüyleri epilasyon veya başka ilaçlarla vesaire aldırmak doğru değil. Ancak yüzdeki aşırı derecede insanı çirkin gösteren ve kadının da bundan rahatsız olacağı şekilde aşırı tüyler varsa onları hı hı. bir e, normal şekle getirmek için yapılabilir. Fakat bunun dışında aşırıya gidecek şekilde yüzdeki tüyleri aldırmak doğru değildir. Ama vücudun diğer yerlerindeki tabii ki tüyleri ellerde, ayaklarda her neyse artık onları kadınların temizletmesinde, aldırmasında epilasyon yoluyla da olsa hiçbir sakınca yok. Peki şey mi hocam ee, yani Mesela genital bölge içinde aynı şey geçerli mi? Bir hanımın başka birini aldırması. Kesinlikle olmaz da mahrem yerlerini birbirlerine gösteremezler zaten kadını. Kendisi yapacak onu. Ama diyelim ki kadınların birbirlerine karşı mahrem yerleri neresi? Göbekle diz arasıdır. Yani göbekle diz arası yerleri kadınlar birbirlerine gösteremezler. Ancak zaruret halleri bunun dışındadır. Mesela tedavi için hastaneye gitmiş, evet. şey doktora görünmek için o ayrı şey. Ama normal şartlarda kadınlar belle diz arasını, göbekle diz arasını birbirlerine gösteremezler. Orası kesinlikle gösterilmesi caiz olmayan bölgelerdir. Ha, bunun dışındaki yerlerdeki tüyleri başka kadınlara ücret karşılandı veya her neyse aldırabilirler.